Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. İlk 1000 Hepinize günaydın, modern sabahlarda buluştuk yine yeni bir haftanın başında heyecanla geçtik. Stüdyoda mikrofonların başına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Fahri Öncü, Oktay Demirci, Oktay Demirci ile birlikte köprü çıkışındaki e, kazanın trafik sıkışıklığının etkilerini atmaya çalışıyoruz, yani de hayata dönmeye çalışıyoruz. Olay, ya şöyle oldu. Ben biraz yaklaşayım mikrofonu. Sen bir şeyler yap, ben bir şeyler yapayım. Yoksa sen yoksa ben mikrofonu değiştir. Hiç değiştireyim yapayım. mi? Değiştireyim. Şu, mi? değiştireyim. Şu nasıl? İyi ben ne yapayım? Gayet güzel. Fail sen ne yapabilirsin? Düşünüyoruz yani şimdi ee, köprü çıkışında kaza diyorduk da esas kazan stüdyoda olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Faiz de gülüyor ama mikrofonu duyulmadığı için o gülüşü size gelmiyor sevgili dinleyiciler günaydın güzel bir pazartesi sabahından bakın kim size merhaba şimdi, diyecek kimdi ne var ha evet. Çünkü işte böyle oluyor. Merhaba de Fahir. Yani <gülüyor> Merhaba. Merhaba, merhaba dostlar. Aparto topar stüdyoya girdiğimizde herhalde her halimizden beri oldu. Vallahi oluyor. trafik yani kaza, e, görünmez kaza, sabah sabah hiç planda olmayan, bizim e, düşünce aklımızın ucundan geçmeyen hadise başımıza gelmiş oldu. Bir anlatır mısın Fahir? Vallahi abi işte bu e, tam köprü çıkışı. Konu vereyim mi yoksa genel sen anlatmaya devam eder misin? Ben, bana, ben trafik... Balgat 100. Yıl Köprüsü. Balgat 100. Yıl Köprüsü. Hakikaten çanımıza ot tıkadı bugün. Trafiğimiz maalesef bir adım dahi ilerlemedi. Yaklaşık e, sabah 6.30'da yola çıkmamıza rağmen 9'da ancak iş yerine varabilmemiz de hoş oldu. Ben onu istemiyorum anlatmanı. Neyse anlatayım. Bu Beşiktaş maçında ne oldu? Onu ben bilemeyeceğim. Sen de mi bilmiyorsun? E ben nasıl Benim... bilebilirim? Ben bildiğin esnaf adam yani olaylar nasıl oldu daha net anlatan birileri vardır da işte birincisi. Dükkanda konuşulmadım ya çünkü çok enteresan olaylar olmuş. E çok enteresan. Yok bir futbolcu ki. elindeki topu oyun evet. içindeki futbolcu evet. Hazır'daki topun üzerine atmış. Almey'de tam böyle pozisyon. İki tane top mu olmuş sadem? Ya görüyorum? yanda top olmuş, oyuncular öyle. top atıyor ya. ya şey oyuncular diyorum yandaki top toplayıcılar. Oynamam ha, ha topa hemen hemen atıyorlar ama o esnada tam işte bazen bazen oluyor işte iki top bir anda olduğu oluyor sahada. Ama hani e, pozisyonun dışında olan top bir kenara atılması lazımken oyuncu topu ele alıyor. Ele alıyor dediğim kasıp alıyor. Ben ha, istersen oluyor. okuyayım Fahir Sen ha. biraz çünkü şey yaptın yani exaggerate Ne no, no olduğunu değil ne no, neden böyle olduğunu Anlattın hani Gerek ben... yok. Bak şöyle olmuş. Kasımpaşa'dan donk Heh, sağ Don... sağ kenarından atılan topu eline alıp kaleye gitmek üzere olan Almeida'nın ayağındaki topa fırlattı. He, pozisyon işte şöyle adam oldu. ince görmüş yani. Pozisyon bir anda topa oldu. Topla topa etmeye. topla müdahale. İlk kez yani dolgu top elindeyken pozisyon orada değil ama top pozisyon bir anda onun önüne gelince Almeida'yı da topla görünce o da böyle bir ne yapacağım ben bu? <gülüyor> <gülüyor> Ay niye adamın önündeki topu atıyor? Gol olmasın diye mi? Bir de herkesdeki şaşkınlık hakem daha iyi. Ne diyor. yapıyorsun? İşte bu. <gülüyor> ya. Ne yapıyorsun sen? Donk sarı kart görmüş. Evet. Ne yapıyorsun? Anca... Bence hakem de şaşkınlıktan sarı kart. Biz ne <gülüyor> gösterecek abi? Ne bileyim ne yapıyorsun? Sen cüzdan'dan bunu? fotoğraf göze bu kadar saçmaladıktan sonra herkes. <gülüyor> ya hakem. bir şey git git bir dışarı Bak bir nefes al geldi. Ne yapsaydı abi hakem? Beget. Gerçi ondan sonra hakeme itiraz var çünkü e, oyun hakem ile tekrar başlayınca eski hakemler ve spor otorite. Kural hatası var. Maçın tekrar edilmesi lazım diyerek ee, şey yapmışlar. Hmm, i̇tiraz etmişler. Görüş bildirmişler daha doğrusu. Pozisyonun penaltı olduğunu bazı yorumcularsa. Ceza sahası içinde mi tutmuş topu? Donk. O hangi saha içerisinde tuttu bilmiyorum. Ne e, oldu? Tabii Almeydir'in ayağındaki topa attıysa büyük ihtimalle. Hmm. Füke kuralları koyulurken herhalde çok top yoktu sahalarda. Bunu yani düşünmediler. Işte tek top. İşte teknoloji gelişince... Daha doğrusu imkanlar geliştiği birkaç top olunca evet, yani, böyle oluyor işte. Hakikaten şımarıklıktan tamamen. Bu kadar Sadece olay da bu değil. Bu değil ee, daha ee, devam ediyor. İlerleyen dakikalarda da bir seyirci ee, sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolcu Fernandez'e tekme atmış. Fernandez'e tekme atınca... Sonra topaydım mı demiş. Müdahalem topaydım mı? Ondan sonra Beşiktaş'tan iki oyuncu da ee, bu adama tekme atmışlar. İki futbolcu. Öyle olunca onlar kırmızı kart görmüş. Yine tekme atan bu tahta kafa diyeyim. Ben bu herife <gülüyor> ee, yine bu karlı çıktı. Ben anlamadım ne bir kırmızı kart görmüş ne bir yani şey dün yapmış. Dün gece çok enteresan hakikaten. Çok garip bu her... maçmış hakikaten. Bir de anlamadım ben gece geç saatlerde eve geldiğimde hani zannediyordum ki bütün programlarda bu falan konuşulur herhalde diye. Çeşitli kanalları gezdiğimde sadece şeyi konuşulduğunu gördüm. Juventus maçı konuşuluyordu ya. Yani bir enteresanlık herhalde. Ya konu bitti. Ee, ilerleyen saatlere Juventus Galatasaray maçını attılar ve o işte Sağanın durumu falan konuşuluyordu. Dün bu hadise, bilmiyorum herhalde televizyonda spor programlarında sabah kadar, sabah değil, 5 haftalık program ya bu. Ama Juventus maçı hakkında konuşamamıştır büyük ihtimalle o yorumcular. Ya bunu etraftaça kendi programımızda konuşuruz diye. Çünkü hadiseden sonra konuşulacak konu mudur galasları? Dün hadise üstüne ben. Söz söyleyebilecek yeterlikte yorumcu olduğunu zannetmiyorum. Şimdi iki top olduğuna göre falan hani böyle kimse konunun hakimi değil ki işte şu olur bu olur falan. Belki diye. de konuşmadıkları daha iyi oldu bilmiyorum yani çok fazla da şey değil. Ben konunun detayını biraz öğrenirim. Biraz da neşve olur gece diye düşündüm ama hiç öyle bir neşvelenme de olmadı. Ama yani çok garip bir durum bu ya. Bu tekme atan adamı ne yapmalık lazım ya? Onu hemen bu hemen yani futbol oracıkta. sahasında değil... İnsan içine çıkmaması lazım bu adamın e şimdi ya. Şimdi benim anladığım Futbolcuya kadarıyla... Futbolcuya gelip tekme atmak ne demek? Futbolcuya gelip sahanın içinde tekme atmakla sokakta tekme atmak arasında bir fark olmaması var, lazım. Var. Var mı? Şöyle futbolcunun koskoca sahada durduğu yer belli net. Kaçabileceği veya savunabileceği kendini şey yapabileceği bir yer yok. Ha işte Daha kötüdür orada Oradan yani. saldırı da futbol kurallarıyla mı şey ilgili bu yoksa normal saldırı mı? Futbol kurallarıyla ilgili ise o zaman... Beni o birisi tekmelese tek... ben ne yapacaksın futbolcu da şimdi... onu yapması lazım. Şimdi ne oldu? Ben, o, sen o... olayı anlamadın aslında tam böyle. Sahaya seyirci giriyor futbolcuyu tekmeliyor. Sonra esas ben sonra... de iki senin arkadaşınızla olarak Hı -hı. geliyoruz. Seni tekmeleyen adamı da biz de tekmeliyoruz. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın tamam, sen? O gizli... adam şimdi sahada olmaması yabancı cisim Hayır, mi adam? Hayır sonra biz kırmızı kart görüyoruz. He. Futbolcu olduğumuz için. Sana tekma sana tekme için. atıyor adamın biri. Tamam, tamam anladım canım. Yani şimdi Biz sinirleniyoruz. Hakeme şeyde deme şansı var. Efendim, Ben rakip takımın futbolcusuna tekme atmadım. Sağda yani yabancı bir cisim olmuyor mu o adam? Pet şişe gibi bir şey atmış evet, olabilir. pet şişe atsalar mesela sen onu tekmele sen sahanın dışına atmak için. Tamam. Onu da Ama sinirle tekmelersen görebilir kesin sarı Bazen kart. Bazen hani kart. şeyi tekmeliyorlar ya Doğru yani panoları bu. tekmeliyorlar mesela. O, o sinirle ya da direği tekmeliyor. O sarı zaman, kart. Ya da gidiyor korner direğini tekmeliyor adamı vurdukları kart. için değil o zaman. Sinirli <gülüyor> hareket. Ha yani Sağda siz, siniri gerilim yükseltecek. herhalde. Benim anladığım da o. Yani aslında burada kural hatası yok. Adama o. ne yapacaklar onu bilmiyorum ama. Adamı adam hemen işte. adam, adam, adam nasıl... zaten değişik futbol takımlarının taraftarı olarak değişik tribünlerde boy göstermiş. Onun fotoğrafları var. O da meraklı demek ki. Yok meraklı değildi. Dün başka bir şeyler vardı Egea. Yani evet, ondan sonra var. Gezi Parkı'nda 20 kişi vardı. Taraftarlar falan filan. Başka bir Öyle şey bir şey başka, Dün olur. gece başka bir olaylar vardı da. Kolay gelsin Beşiktaş'a. Sadece Beşiktaş'a değil Kasımpaşa'ya da kolay gelsin. Bütün futbol e, camiasına kolay gelsin. Futbolumuzu başka Türkiye'de futbol zoru. E, hepsini tebrik Sadece ediyoruz. Sadece futbol değil Oktay Bey. Teşekkürler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ocak devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha merhaba diyelim ve gündeme dönelim. Buyursunlar efendim. Gündeme, Çok teşekkürler. Ankara'nın e, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. Herkes Netleşti de. mi o dün kesin, hala böyle kesin bir... Kesin bilgi diye geldi şu anda. Ee, yani böyle hani belki yüzde bir... konuşuluyordu çünkü. Yok ya kesinleşmedi daha. Tamam kesinleşmedi de hayırlı olsun diye. Yani bugün... Kendisi açıklama yapmadı daha Mansur Yavaş değil mi? Onu söylüyorsun. Ee, Yoksa bildiğim başka bir aday bu var onu mu söylüyor? Yok benim bildiğim yok vallahi Mansur Yavaş diye bugün gazetelere şey diye düştü dün Twitter'dan sonra hani böyle Cumart yalanlama da gelmedi. Cumartesi gecesi şey oldu da bu, bu daha kesin değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, danışmanlığından biri. E, evet. E, o açıkladı gerçi ama hafta ortasında yapacağım dedi şey. Net açıklamayı. Net aday açıklamayı. E, Valla 2-3 güne diyorsun. bilmiyorum. Bu kadar sürede hani bu şimdi açıklandı gibi de Herhalde 2-3 güne kadar değiş çekti. De herhalde bir durum yoktur. Ya da başka bir şekilde ortaya çıkardı başka birisinin ismi dolanıyor olsaydı. Bilmiyorum ama ben şimdi gazeteye bakınca böyle bir adayın açıklanması sırasında bir fotoğraf da göremiyorum. Ömer Çelakıl'ın fotoğrafını görüyorum. Posta gazetesi. Doktor Ömer Çelakıl demek istedin herhalde. Babanın oğlu Ömer Çelakıl değil. O gene şifrelerle bugün başladı. Biz de şifreden yazılana. tutturduk abi oradan yürüyoruz aynı şekilde Şifre, abi. Şarkıcılığı var mı? <gülüyor> şarkıcılığı var mı Ömer Çelek Çok güzel bir. okuyor. Çok güzel okuyor ama arkadaş sohbetlerinde falan. Yani, Çünkü doktor doktor ya. Oyunculuğu ve şarkıcılığı da olması lazım gibi geliyor bana. Ya Doktor ama tıp doktoru değil. Tıp doktoru değil. Ne doktoru? Sendenin şarkıcılık ve tıp doktoru, doktoru. da var. Öyle mi? Tabii, tabii tabii. Doktorasını yaptığı için doktor. Doktor Alaaddin ya Yavaşça Belkinçe gibi ondan sonra Ferhat Göçer gibi düşünüyorsun sen ama öyle o değil. doktor değil. Ya benim de bildiğim ürünün, vermiş. yani doktora vermiş diye. Doktor Michael Hatta Bolton. Matematikçi galiba. Ee, evet matematik matematik taban. Bu kadar On... şifre çünkü başka bir zekanın ürünü olamaz olamazsın. mümkün değil. Siz şey soracağım Michael Bolton ha, ben doktor. Ben bile mu? şöyle olurdum ne? Aha. Doktor değil mi Michael Bolton? Çünkü o Oz... doktor Oz, olması Oz e lazım o <gülüyor> ses. Ben kenici mi yoksa doktordu? Kenici pratisyen Tabii doktor o da. O da doktor. Doğru. Doğru. Tıp doktoru mu Michael Bolton hayır, var. Hayır, pratisyen ama şey aile hekimi diye geçer. Yoksa Michael Bolton müzikolojisi mi doktor ya? Hayır, Michael Bolton da tıp doktoru. <gülüyor> Kurak bulum, kulak, burun, boğazcı. Hadi ya. KBB tabii, KBB. Michael Hat Bolton dışında da zaten hiç Amerika'dan biz doktor sanatçı bilmiyoruz. Hayır. Sir var bir dolu İngiltere'den <gülüyor> ama... Doktor sanatçı var mı hiç ya? Doktor sanatçı Bizde bayağı var yok. doktor sanatçı. Şey var, bizim. Doktor Alban değil. o Doktor demektir. Alban sana doktor ama. <gülüyor> Doğru öyle değil mi? Doktor mu? Tabii. <gülüyor> bir de Dr. Dre var ama o da şey yani. Gerçek doktor değil. Yani ama olsun işte. Neyse bir toparlayalım bu doktorlarımızı biz ya. Ee, sahip çıkalım. Bir şey yapalım, bir listesini yapalım uygun olduğumuz zamanda. Ne, ne olmuş şimdi? Ne oldu o zaman yani? Valla. Ee... <gülüyor> iki bir yenildi mi? Ne oldu? Kim yenildi mi? Ne bileyim ben. Bir skor verirsen ve de kapanacak konu diye duruyorum ben. Vallahi bir skorluk durum yok. O zaman Twitter raporlarını açıklayayım evet, ben. Buyurun. Açıklayacağım. 2013 yılı raporları açıklandı. E, 2013'e Twitter'a daha doğrusu 2013'te hangi olaylar damga vurdu? E, bakıyorum şöyle Hashtag, bir. mı Oktay? Paul Walker'ın ölümü sondan başladık. Kaç numaradan e, başladığını bilmediğim için. Kasım ayında. Yok yani tarih olarak Kasım ayından başladık. 400 bin 367 tweetle en çok konuşulanların başında yer almış Twitter'da. Bu e, aktörün ölümü. Ondan sonra 2013 yılında Amerika Birleşik Devleti biraz bir... azmış ama ya. 400 bin tweet dediğinde Vallahi yeri geliyor biz bir gecede atıyoruz. Arkadaş <gülüyor> şimdi daha sabah radyoda duyduk biz bu topu atan futbolcu gibi. Gelirken de, Gogo bu. mu? Donk. Donk'un Donk. Donk hadisesiyle ilgili bir gecede 50 bin tweet atılmış. Paul Walker demek e, ki tam... 400 bin diyorum ya. E tamam Onu da yani. Tamam, yani canım, karşılaştığın 8 tane donk bir, bir tane Paul Volcker Öyle ama gibi. öyle şey olmuyor ki ya bir gece atılıyorsa elli bin bitiyor zaten o. o ikinci olur, gece canım, olmuyor bir, yani. Bir, bir ben, ben bugün, dün haberim yoktu. Ben bugün. Ben mesela bugün Donk'la ilgili Ege'nin esprileri hadı. <gülüyor> o zaman tamam o zaman değişir ya doğru. Ee, Bill Clinton ve George Bush ilk kez 2013 yılında tweet göndermiş. Bu Hı -hı. da bizim ilk tweetimiz hayırlı olsun. Vay bu da, be. Bu da bizim e, şeylerimiz. Kurumsal tweetlerimiz. Ondan sonra e, bugün e, çok güzel Kansas'ta bir toplantıya katıldım. E, Bu da fotoğraflar Kansas eyalet meclisinden yeni yeni olanaklarla ilgili bir e, buluşmada konuşmacıydım. Ondan sonra bakayım e, ünlü yatırımcı Warren Buffett hı hı. aynı yıl içinde yani 2013 yılında 4 kez açık büfe'nin mucidi <gülüyor> 4 kez tweet göndermiş. Bunların bir tanesi işte böyle bir şey düşünüyorum. En son tweet kapslı. Dikkat. Dört kez tweet göndermiş. Kaç bin takipçiye ulaşmış? Dır. Dört tweetle dört kaç? tweetle 4 milyon. dört milyon. Dört. Yedi yüz yirmi bin. Hemen bir anda ama. Vallahi bravo. Hemen oracıkta Hemen yedi. oracıkta dört tweetle ulaştığı takipçi sayısı. Ondan sonra e, yine hmm. Nelson Mandela'nın ölümü dakikada doksan beş bin tweet. Top, i̇şte böyle Paul Walker olayıyla karşılaştır bak. Toplamda da yedi nokta iki milyon tweetle Twitter'ın Şeylerine girmiş. Ama az Eğlerinle, yine dakikada 90 bin deyince 10 dakikada Birkaç zaten dakika size yaranamıyorum ya. Bu da <gülüyor> yani az, bir o saat da az, falan... bu da ya... az ya. Ama hakikaten çok üzüldüm ya. Bir, bir buçuk iki bitirmişler Mandela konusunu da Twitter'da. Günden böyle işte ya. Yani kimse duramıyor artık. Tık tık tık tık tık tık tık hemen. Yeni bir günden başladı. ama sanıyorum. bir insan kaç kere öyle bilir. Yani o nitelikte bir insan yani değil mi? Ne yapalım ya? Bu da bir en azından iki saat değil de bir öğleden sonranızı ayıraydınız komple. Komple dedim, komple. Twitter'la ilgili e, Bize, hazır, a, hafta sonu boyunca çalışıp hazırladığım dosyanın sonuna geldik. Teşekkürler Oktay. Ben de Facebook dosyasını açmak istiyorum mümkünse. Face dosyamızda önceki gün İzmirli kullanıcılar e, bir sürpriz, hoş da bir sürprizle karşılaştılar. Profillerinde memleketleri ya da yaşadıkları yer yerinde İzmir yerine İzmir yazanlar neyle karşılaştılar? Neyle karşılaştılar? Adıyaman. Adıyaman'la karşılaştılar. Böyle bir e, bir şey olmuş. Ben olmuşsun. anlamadım. Çok özür dilerim. Bekleyeyim mi? anlamayı yoksa bekle. şu an. Tamam. Ee, bekle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş ya bir daha anlatır sen mısın? Şimdi Facebook'ta sen yoksun da mesela ben Facebook'ta İzmirli olarak görünüyorum. Tamam. Ondan daha bir Yılmaz Özdil falan bizim böyle <gülüyor> sayfalarımız. Olaylar olaylar Ondan yani. Bir anda bir bakılıyor. Ege Kayacan, Ege Kayacan Doğum yeri Adıyaman. Bu sefer bütün şeyler değişiyor. Bütün Adıyaman Yılmaz Özlü coşmuş gibi bir garip şeyler Tabii oldu. Adıyaman'ın neleri var mesela? Ve Adıyaman bir anda çekirdeği çiğdem demiş durumunu evet, düşüyor. Kahtalım uçlar hmm. falanlar filanlar kahtalım uçu çiğdem yerken, gevrek yerken falan yerken filan yerken... Orada bir espriler başlamış. Ee, i̇şte her şeye bir şey diye diye. Yok simide gevrek dedik. Efendime söyleyeyim çekirdeği çiğdem dedik. İzmir'e de adıyamam deriz diye. bir espriler başlamış. Öyle espriler mi? Arkası gelmez Allah'ım Rabbim Bir iki hoş gülümseten esprisi. İyi espr ki ben şey olmamışım. hem Facebook'un um, yarısı İzmirli. İzmir. Hepsi bir espri yapsa? Bir girsen şu anda hakikaten fantuş olursun öyle söyleyeyim sana. Ama çok hoş güzel bir şekilde. Eee işte of. hatta British şey İzmirli Adıyaman British falanlara kadar gitmiş Oktay yani yani. O da çok acıklı bir şey işte. yani, çok, garip, yani bunu da, da. takip eden adam aklına bir espri geliyor. Pat görüyor onu. Ay şu da yapılmış, bu da yapılmış. En son ne yapabilirim? Güncelden nereye gidebilirim? Bir <gülüyor> işte together noktasında ulaşıp bitiriyorlar. Bir, ben de bir Facebook'la ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Bir anımı, bir anımı anlatmak istiyorum. Ee, bizim yayınımıza çok e, değişik seferlerde dile getirdiğimiz sil baştan paylaşım var ya Facebook'ta. Evet. Ben de onu yapacağım bugün galiba. Nasıl ya? Çünkü kibariye sil baştan söylemiş. Ay. Ben de onu paylaşacağım. Ama çok iyi. Bak şimdi mutlu oldum ha. Hakikaten Çünkü mutlu oldum. Yalnız de, sil baştan'a da yani. Facebook çıktığında ben evli barklı bir adamdım. Hiç şeyleri yaşamadım yani. Profiline ve sil baştan koyup yeni aşklara erken aşklara Sen evlendiğinde o ama. parça yoktu zaten daha. Yok muydu? Maalesef. İşte bunları yaşamamıştık. Facebook'ta hep bir eksiklik vardı. Şimdi kibariyenin sil baştanıyla ben de bir görevimi daha yerine getireceğim. Yalnız sil baştan'ı da bir kibariye çok güzel okur. Şu anda kulaklarımda. Bir de Adel çok güzel okur diye düşünüyorum. Adel hakikaten... Değil mi? Çok Adel güzel Adel şöyle söyleyeyim oktal öttürür. Yani daha doğrusu ağlatır. Yemin ediyorum ağlatır. Şarkıyı Kibariye ağlatır. süründürüyor. Tabii ki Şebnem'den hakikaten sonra. Şeftakol Ferah. Mi? Şebo'dan. Şebo'dan sonra Kibariye hakikaten şarkıyı başka bir boyuta taşımış ve orada bırak. Bu şarkının yeri bu budur artık. O zaman hemen paylaş da o zaman biz de şey yapalım. De dinleme, biz de paylaşım için teşekkürler olsun. diyelim. Yani. Google alışveriş yaptı biraz. Hı -hı. Ne bu, almış? Bülent, o Bülent, Günde... Ersoy da, Bülent Ersoy da alışveriş yaptı. Ben onu da alışveriş raporumda o da var. Onu da verelim. Onu da verelim. Google'la Bülent Ersoy'u geçmiş olsun diyelim. Bayılmış galiba Bülent Ersoy. Yok yemek sonrası bir şey gibi fenalaşmak gibi. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yemek sonrası karanfil. filanmış. olmuş. O da şey olmuş. Böyle gaz sıkışması gibi bilmiyorum yani. ben Nerede bayılmış? Hiçbirimizde seyretmiyoruz programları Doğru, Saçma evet. sapan bu adam zaten televizyonun başında değildi <gülüyor> Sen ne seyrettin dün gece Sen niye seyretmiyorsun Hakikaten ben... biraz üstüne gider misin Ege Ben ne seyrettim Ne seyrettin daha çok iki... niye seyretmiyorsun İki bölüm Masterchef seyrettim Al. Bugünün Saraylısızla ilgili bir şeyler anlatabilirim isterseniz <gülüyor> Yok ben Google'la ilgili bir şey anlatacağım Google Anladım. 10 günde 8 tane robot şirketi satın almış Google robot ordusu mu kuruyor dedikoduları başladı ee, son dönemlerdeki hakikaten... Beyler robot işine giriyoruz. Bak gazetelerde çıkmaya başladı. Demek ki önceden olan bir takım hadiseler evet, aynı evet. Google'un başına gelen hadise. Yedi farklı robot teknolojisi geliştiren şirketi aynı... Siz robot şirketi mi aldınız? Günlerde satın almış. Şey, Google'un başına... Yok almadık. Baktık yani, ya Google bastık demiş. Baktık baktık. Askeri robot üreten bir şirket satın alarak sekizinci şirketi de tanımladı, e, tamamladı. Ee, Bunlar -şey... ayaklı kafalı robotlar mı? Tabii ayaklı kafalı. Mesela bir tanesi Yani çünkü şey böyle var. ne bileyim robot teknolojisiyle üretildi de, denilen yerde bir tane kol oluyor falan. bayağı böyle ya, şey. Ya hepsi var. Ayaklı kafalı, android tipli. Hepsi var. Hepsi var. Ama mesela bunu e, senin benim anlamam için mesela şey yapmış. Boston Dynamics diye bir şirket mesela en son aldığı. Çok güzel şirket ismiymiş. Ee, Boston Dynamics. Gerçi Adıyaman İnşallah'tan <gülüyor> hiç fark, fark yok. yok yani. robot, <gülüyor> köpek... <gülüyor> robot köpek... Robot köpek Albo'yu biliyorsunuz. Biliyoruz. Albo... Albo. Gel oğlum. Albo. O, Albo. o Albo'nun sahibi. Ondan sonra gidiyorsun <gülüyor> Albo e Köpek de... eğitmeni olarak bir tek beni gördüğü o zamanlar tabii televizyondaki Sezar, Sezar da yok. Ve Fahir gördüğüm bir şeye inandım yani. Demek ki köpekleri eğitmenin imkanı yok. <gülüyor> <gülüyor> mesela mesela o Albo projesine danışmanlık yapan firma bu. Onun dışında dengesini hiç kaybetmeden saatte 47 kilometre hızla konuşabilen, koşabilen çita... Ve ağır nesneleri kaldırmasıyla <gülüyor> ünlü olan BigDog isimli robot prototipleriyle e, dikkatleri çeken bir firma. Üretimleri bu yani portfolyosunda bunlar var. Çok güzelmiş. Hayırlı başarılar olsun Boston Dynamik'e ne diyelim Google'un da önü açık olsun da Google belki biliyorsun böyle şey gibi bir esprisi var ya adamların. Ee, böyle çok hoş bir çalışma yerleri var abi terlikli falan işe gidiyorsun diye anlatıyorlar diye zamanda. Evet. T zamanında. Evet. Ay hani böyle canı sıkılıyor gidiyorsun mesela kafanı dağıtmak için oyun oynuyorsun abi. Böyle hep böyle bir şeyler var falanlar Market var. Parket var abi orada. Hemen duvardı tenis oynuyorsun falan. Öyle bir yerde. Belki de bunu da işte jest olsun diye aldılar. vallahi Google'ın jestleri bitmiyor anladım kadarıyla. Sana da bir jesti var Google'ın. Aa. 10.8 milyon dolar ödenekle bir projeyi yürütmeye başladı. Ee, onun için aldığı söyleniyor. Ee, humanoid projesi ve bu hmm. projenin adı ne? Atlas. Atlas projesi. Vallahi Allah doğru. Vallahi. Sen nasıl i̇şte sonra çıktı bunun efendim? Atlas nefesli. mucizesi daha göreceksiniz işte. Arka arkaya e, Atlas bu İsimli Google'da biliyorsun. gerçekten insanlar işi bırakıp oynayabiliyorlar mı acaba ya? Bilmiyorum ki Google'da çalışan... Oyun arkadaş, mu? Müdürü falan şeyde, mi? Al sabahdan beri tenistesiniz <gülüyor> diye şey yapıyor mu? Müdürle oynuyor. Terlikle gelmişsiniz bugün. Evet biz Google'da böyle serbest devirmiştik. Her zaman... Onu o kadar şey abartmayalım arkadaşlar diye mi takılıyor müdürler Abarttım. yoksa Sen ne kadar ne herkes terlik, yani? terlik terlik giysin falan diye mi şey yapıyor? Valla benim terlik giymemi pek istemeyebilirler yani otur yerlerde peki Niye senin ellerin ve ayaklarını çok beğenirler? E, ellerim ayaklarını çok beğendikleri için işte sürekli olarak ayaklarda göz nereye yani bir insanın ayakları bu kadar zarif olamaz diye bütün gün. Koku ondan mı oluyor Fahir nazardan mı? O tabi her güzel şeyin bir böyle bir nazarlığı olacak ayaklarda. Öyle Hayır nazardan dolayı seninle ilgisi de olmuyor bir tür yani kokunun. Kuk, <gülüyor> Senin ayağın sana rağmen. Doğa tabiat ana öyle şey yapmış yani her güzelliği. Mesela bazen bakarsan çok güzel bir çiçek ama berbat kokar ya. Evet. Işte, ya, ya da çok güzel kokan bir çiçek mesela çok güzeldir. Çok tipsizdir ya gibi gibi. Ör Örnekler çoğaltılabilir. Örne <gülüyor> Benim soruma net bir cevap vermiyiniz ya. Belki kendi Google gerçekten o kadar serbest midir yoksa dışarıya böyle gösteriyor. Valla dışarıya. Eşek gibi çalışıyormuş gibi geliyor bana herkes orada. Bana da öyle geliyor valla. Beyler hafta sonu. Google olmak kolay değil yani. Ondan sonra milleti Patronunu... toparlamak için de böyle Cumartesi günü piknik yapacağız falan diye Bahçede yarım saat sucuk ekmek Ondan sonra Mesela kutu kola serbest bütün çalışanlara da Orada ikinci haftada marka veriyorlar mıdır? Ben... Çok abartı Bu, bu çok abartı Dövüş tane altı tane Veriyorlardır abi Eve götürüyorlar Ben Google'ın patronunun şöyle laf ettiğini biliyorum Ben şirketimde hiç kimseye çalış demedim. Hepsi kitaplarını alır Otururlar köşeye Ve kendi kendine çalışırlar diye Böyle bir lafı olduğunu ben hatırlıyorum Yani o yüzden de hani, tabii o da ne yapıyor? Nasıl eğlenceli hale getirebilirim? Nasıl gösterebilirim? Ofisimi nasıl hava atabilirim Falan. Vallahi o dışarıya gözük Beyler, buran de, Google, gözü. babanın çiftliği değil <gülüyor> diye bağırmıyor mu? Vallahi Bana yani. Bana bağırılıyor gibi geliyor. Taksi fişi geçerli midir Google'da? Tabii canım. Fişsiz nasıl bu kadar hemen şey cevap veriyorsun Google'da çalışan arkadaşlarım var benim ya taksi fişi. Şürt mü? Hah. <gülüyor> Ben bilmiyorum okusunu. <gülüyor> Benim de Google'da çalışan <gülüyor> arkadaşlarım var <gülüyor> diyerek beni ikna ettin. İkna ettin. Ee, serbest mi ya Yok serbest değil mi? Taksiye biniyorsun ama eğer parasını almak istiyorsan eşek gibi fişini yazacaksın. Çünkü mesela orada, orada dedim ben de muhitini bilmediğim için şuradan şuraya binle şu kadar tuttu diyemeyeceğim. Mesela 30 dolar tutuyor. Adam mesela diyor ki. <gülüyor> 50 dolar ya. Bu. 50 dolar. Aa, 17, 3, 17, 3, 17, 3, 5, 35 dolar. 35 dolar <gülüyor> <gülüyor> diyor mesela. Mesela 5 dolar hop karda ya to, ya Veya kendi arabasıyla gidiyor Anlaştığı orta taksi durağı var Oradan fişi, fişi yazıyor yani. O, o zaman olur. madem teknoloji sayfasına geçtik çok hızlı Hakikaten bir... <gülüyor> evet, şu anda Tabi ileri teknolojiden bahsediyoruz i̇leri teknoloji. Taksi fişi kullanma ile ilgili ee, Dur Oktay bir reklam Oktay, bir girsin bir dersin, Mecliste tamam reklam girsin Bir soruyla o zaman şey yapalım tamam. Mecliste kaç çay satılıyor sizce günde Günde mi Hı -hı. satılan mı içilen mi Güzel bir soruydu. <gülüyor> i̇şte bu soruydu. Bununla oh, da şu anda afalladı. <gülüyor> Mosmor oldum. Şu anda böyle. afalladı sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra bu sorunun cevabını vereceğiz. Ama sizde yakın çevrenizde cevabı tartışmanız için bir baktığınız buldunuz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatı severler. Buyursunlar efendim. Evet biletler alındı mı? Aldık biz de dördüne sonradan baktık. Hep sıfırla başlayan biletler almışız. Canım sanki ne yani olasılık eğer şeyse ben sana söyleyeyim bir matematiksel olarak sıfırla başlayanında birle başlayanında beşle başlayanında olasılık aynı yani bir şey aynı değişmiyor. Aynı da yani gene daha insan. Daha Evet düşürüyor yani düşürüyor o kadar Vallahi valla. <gülüyor> çok rakam var. <gülüyor> <ama> daha <gülüyor> çok rakam var ama mecalim yok. Bir şey diyeceğim bu arada niçilerimiz aman Allah Allah ne oldu falan diye kendi kendilerine şüpheye düşmesin biz unuttuk efendim. Arada bir konuşmayı kaçırdık mı falan diye düşünmeseler. Çünkü çay konusunu konuşalım doğru, doğru doğru pardon ya. Çay, o konuya döneceğiz sevgili Öncez, dinleyiciler tabii şu ki. bilet konusunu Markez'si bir oldu. konuşalım. Bilet konuşalım. Buyurun. Ben aldım ve şimdi o biletler biraz uyduruk geldiği için bana bir tane de tam almak istiyorum. Dört tane çeyrek aldık biz. Mantıklı olan oydu sanki. Hep çeyreye çıkıyor nasıl olsa diye. Ama şimdi bir e, hayal de demeyeyim de. Nereden bir aldın? alışverişten alışveriş çıkarken aldık. Hmm. Aa, ben marketten aldım çok i̇şte mutlu oldum. İşte marketten oldu. bizde. Marketten. Kasadan Ay çok, Evet kasadan bir de milli piyango ver diyorsun O kadar tatlı oluyor ki bir de şey yapmak istiyorlar ver sıradan ver diye O kadar huzurla aldım Bizim bir arkadaşımız İstanbul'dan sipariş etti Ben de Mehmet abladan mı Ya bir yerden İstanbul'dan bir yerden Orasını çok iyiymiş Orasının çok lezzetli olur bileti <gülüyor> Ben de şey olmadım umutları daha şey olmasın Yıkılmasın niye falan diye şey yapmadım Öyle bir inancı var. İstanbul bileti daha iyi olur falan diye. Böyle bir şey var. Şimdi ama ben planlarımı yaparken 50 milyon üstünden yapıyorum. Hmm. O yüzden tam bilet almak zorundayım. Ya Doğru. 12,5 milyon. 12 Çünkü yani, bir şeye yetmez. Hayır, planlarımı 50'den Doğru. yapmaya ya, başladım. 12,5 için de yaparım da. 1'e 5 ölçekli bir şey yapman lazım. 1'e 4 pardon. 1'e 4 ölçekli planda hiç lezzetli plan lezzetli olmaz. Çünkü oldu. senin 250 tane taksi alacaksın Ege. Ben sana desem ki. Bu kadar alma. 30 tane taksiye ne etmiyor? E planların alt üst olur. 30 evet. tane taksi de belki başka bir şekilde, başka. Sen çünkü 3-4 tane yere taksi durağı kuracaksın. Evet. E 2-3 tane yarış atı alacaksın zaten. Onlar sırf senin telsiz sistemi kuracağım daçılar yani, arası. Bas konuş istemiyorum, telsiz istiyorum. Yani işte bütün bunlar hep paz masraf ve 50 milyonluk bir masraf. Metal sizin başına da Oktay demirci tabii. Yani ki. maestro. Birisini düşünüyorum vallahi. Okta'y olabilir. Sen de olabilirsin. Sen ben, de harcısın. Ben ben de hakimim ha. Telsiz yıllarca telsiz kullandım. Yıllarca dedim bak şimdi şey diyeceksiniz ama gerçekten bir yılın üzerinde telsiz kullanmıştım var. Nerede? Askerde mi? Askerde tabii canım. Baca. Güzel kullanıyor müyüm telsiz? Çok güzel. Ana ana kumanda masasında mı oturdun Faiz? Bende de telsiz vardı da biz şeydi dolayısıyla bir yıl aşkın eğer o şeyinde o ağırlıkla gezmek. Her şey derdi oluyor ya. Yanında mesela şimdi, tutuyordu En büyük derdin hani şu anda insanların var işte şarjım bitti şarj var mı o? Yani bizde de yedek batarya var mı ters şarj Batarya diyelim. Akşam yedek. bataryaları şarj, şarja koyup e, sabah almak vardı. İşte bunlar da işte hayat gayilesi be Oktay. Ee, ben yani o konuda istiyorsan destekle bulunurum. Bir de gün, bir gün oturun birbirimize telsiz anılarımızı anlatalım. Ya ben de Şu yok abi, hoş. gerek sen... var. Yayınımız var bunun için. <gülüyor> sırf bu sohbetler için program yapıyoruz biz. 2-3 tane benim anım var telsizle ilgili. Çok hoş. Askerlik hmm. anısı olarak da anlatmam bak. Sana olan... Ee, sevgimden dolayı fahir. Telsiz anısı diye anlatır. Telsiz anısı onu bir, ayrı bir zaman yapalım. Yapalım onu. Bir telsiz anım yok ya. Ben de zevkle dinlemek isterim yani. Bende çağrı cihaz anısı da var istiyorsan bak. <gülüyor> Oktay sen. Çok, çok lezzetli o anılar. Oktay'da da anı bitmez. Bende bitmez. Bir telex anısı yok bende işte. İnşallah o da olur. O da hemen yetişemedim. Walkie talkie ile ben girebilir miyim? Var. Walkie talkie anım var. Senin de var, sen var mı walkie talkie tabii, Benim walkie talkie de var da. O da girer telsiz diye. Girer. bebek telsiz anıları var. Mesafesi neydi? Aa, bak bebek telsiz okay, anıları, bebek telsiz anıları esas o anılar ne lezzetli anılar bende de yeni başladı bebek telsiz, telsiz anıları gerçi bizim telsizimiz yok bende hiç yok evet bebek ya, telsiz o da bizim ayıbımız karı koca bir şey yapıyoruz <gülüyor> ya götüremedik telsiz falan zaten uyumuyormuş diye ben konuyu kapatıyorum ama bir de biliyorsun değil mi failin bebek telsizi almamasının sebebi senin Bundan 3-4 ay önce bebek telsiziniz bizden demez. Evet hakikaten doğru. Şimdi ya Biraz fay fay söyleyemiyor. Şimdi daha büyüsün daha büyüğün çocuk abi. Çocuk küçük bozar onu ilk günden. Hayır söyleyemiyor biraz da ben söyleyeyim. Okula başladığında alırız. <gülüyor> Valla telsiz konusuna kendin getirdin. Kendi ayaklarına kendi kendin geldin yani. Çok faydalı bir şey ya. Yok fayr sen bekliyor musun gibi geldi bana. Valla ben de pozitelerini bekliyorum. Hemen <bekliyordum>. mortal <gülüyor> dolgiden bebek telsizine bir geçirdin sen. Bir şey soracağım Ege ya onu ben ne zaman alabilirim? <gülüyor> <gülüyor> Sarızlı bakıyorsun İstanbul'un tersisi güzelmiş, oradan sipariş. Sarızlı değil de kameralı. Kameralı. faydası yok ya. Yok, bayağı bayağı. <gülüyor> <olalı, gülüyor> pahalı olup <olanı> pahalı <elemişler>. <gülüyor> Kameralı iyi diyorlar ya. iki, iki defa bakacağım. Yani. Bak. Kameralı olanlar çok güzel ya. Çok Vallahi iyi yani iyi. bak. Valla gerek yok. Yani neye bakıyorsun? Çocuk yatıyor O ilk başlarda birikendi. Hani Zaten bak... o evest geçsin diye bekledik biz. Kameraya gerek yoktu. Sesi götürsün abi. Gerek yani... yok nedir abi? Sen onu vereceksin. Sen abi, sonuçta onu adam... gerek yok diyen istiyorsa kamera özelliğini kullanmayacak Fahir'le Pelin. Ben kapatacağım. Sana Belki... ne kamera gerek Ay, var mı? Şey ee, sızma olur. <gülüyor> da sızma olur. Ne göstereceğim Sen ne olur. Sen ne düşünüyorsun Fahir kamera konusunda? Gece kamerası bir dedim o? Gece görüş. Evet gece görüşü. Karanlıkta. Yani Hayır ya, onu başka bir ben... yerde kullanırım ben ya. Tabii doğru. Yani illa ben şey. Adam lazım diyor abi. Lazım abi. Tamam abi o zaman en güzel en son model yerli bebek telsizliğinden alacağım ben sana. Ah, ben ay. sana öyle söz vermemiştim. <gülüyor> Çocuğun olsun en son model yerli telsiz. alacağım vallahi çok... Şu anda var ya bir keyiflendim inanamazsın. Yani sabah keyfi oldu bana. Çok zevkli oldu. Aa, iyi bu konu bağlandıysa o zaman Bağlandı. çay konusunu ha, çay konusu ya. Evet. Sabah sabah. Yani mecliste ben çok Şimdi çay Şimdi içildiğini... mecliste 550 milletvekili var. Evet. Yani hepsinin iki tane... Danışman, Sekreteri 2 tane Günde kaç çay içiliyor? bardak? De ki bence beraber. 2500 e, Misafirler Misafirler Hepsinin 2-3 e, binde misafir geliyor De ki 5000 5000 Tamam mı? Herkes ortalama Çünkü hava da soğuk Ama ya şu bir anda Bir de bunlar Yani sadece milletvekilleriyle ilgili kısmı Bir de meclisin genel çalışanları var Biz geçen var. gün Oktay ile adam başı Bir yere gittik Beşer tane mi ne içtik Oktay değil mi? Evet Siteler çayı e şey şey diye, şey diye geçer Herhalde bedava bulma ile ilgiliydi Ben cevap vereyim mi Oktay? Ver ben... 10 bin. 20 bin. Günlük. Mü? Günlük. Fahir sen biraz daha yaklaştın. Günlük 35 bin çay içiliyor. Ya Türkiye ya. Millet Meclisi'nde. Ee... O elektrik kesintileri o yüzden o zaman. E, tabii çay kettle kaynamaktan. Fırt fırt fırt fırt. Fır, fır, kettle değil ya çay şey var büyük. Gazlı mı? Hı -hı. O Üze zaman boğalda. Üzerinde doğal da... TBMM yazan Meclise pirinç. Meclise gazı nasıl alıyorlar ya? Ankara'da çünkü biliyorsun böyle kartlı şeyle yapıyorsun ya. Hmm. Gerçi bizimki kartlı. Kartlı olmayanlar otomatik şey yapıyor da. Doğru. eski, eski tip var. Meclisin oldum, kim mi? abonesi kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis başkındı. Meclis başkanı değil herhalde. Cemal Ciçek'te duruyorduk kart herhalde. herhalde değil mi? Onda duruyordur. Efendim meclisin suyu bitmek Birine üzere. Birine veriyordur. Herhalde Bütün öyle. Bütün milletekiller genel Kurul başında söylüyormuş. Arkadaşlar siyasi tartışmaları Me şimdi bir tarafa bırakalım. <gülüyor> Peki şey yapıyorlar mesela? Meclis kombiyle sunuyor değil mi şu anda? Bildiğim kadarıyla genel kurulda hem yardım ısıtma var. Yani kombi üfleme var yani üfleme mi var tabii kombi yani mesela şey oldu diyorlar mı büyük kazan var akşam mesela çıkarken bire getirelim sabah erkenden gelenler ikiye getirip falan böyle meclis ısıtıp öyle bir şey tabii, tabii. o var canım o sistem var, değil var. Değil mi? kavaslar var <gülüyor> Kavaslar yapıyor işte Tabii canım. Tabii canım Görevli da. insan demek. Görevli Tabii. yürüyen adam. Hayır gerçekten kavaslar ilgili. Tamam ok. 40'a mı getirdin, mi getirdin, kaça getirdin neyse işte vallahi. O... Ama bu çay konusu büyük sorun. E çok 35 bin çay. doğalgaz doğal gazi... çay demek günde orada 50 bin defa şey deniyordur o zaman. Değişik e, lehçelerde su çektim. Evet. Su çektik. Su çektik buyum. <gülüyor> Ya ama bir şey diyebilir miyim? Yani, Uyu olmasa anlamayacaktık. Kaç tane Çizimde çaycı var? var. Bin Vallahi, çaycı herhalde 35 bin çay yapmıyor. Kaç tane çaycı var? Kaç tane çay bardağı var? Kaç tane kısı kırılıyor? Tabii. Kaç tanesi, Bunların hepsi hesabı zor özel şeyler. Özel bir firma yani özel bir firmanın impasla oraya çalışıyordur. Ama yani bunun koordinasyonu için şimdi yeni bir adım atıldı. Su çekiliyor. Çünkü aynı anda su çekiliyormuş bütün mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi çay ocakları elektronik sipariş sistemi. Çay, Elektronik sipariş sistemi yapıldı. Online mı verecek? Online verilecek bundan sonra. Yani daha önce o e şeylerde basıp basılı düğmeye düğünde iki relet bir çay diye. Zaten onun şey yapacaklar. Online değil mi o? Ona sen konuşacaksın. Sesi dijital veriyi. <gülüyor> dönüştüren bir hale aktararak göndereceğim. Sen ne kadar Online'da ne kadar geri kalmış faylı. Nişanlarında eskiden vardı. O online dediğin aynı anda basıyorsun. O Hayakkabiciya 2 Oralet mesela onu biliyorsun. Evet. O değil ya. Online dediğin bayağı bilgisayarlı. Bir şey sorabilir miyim? Çayları söylediğin noktay. Artık mecliste Oralet içilmiyor mu? Oralet var, tarçın var, ıhlamur var, kuşburnu mesela tahsipler zamanı acayip kuşburnu tüketiliyordu. Herkes bir kuşburnuna da Evet. Mesela şimdi böyle şey çayları var ya, Alengirli çay diye geçiyor. Orman meyveli değil de böyle. Falan, tabii tabii. Masayı alabilen bile. Tarçınlı portakallı. Yok. Efendim, ekinezya. Ama Ekiniz sallama yok. değil böyle hani Beyaz böyle. çay. Parçacıklı böyle onları şeye koyuyorsun. E, Maşa'ya değilsin geliyor. Mandala koyuyorsun böyle içine iki tarafı süzgeçlik daldırmalı demlemeri. E var gibi. onlar da var. Onlar var tabii da ya. bilgisini çıkartabilir miyiz? Hepsi var. Ben Zokta. sana adresi veriyorum. Http, Http. Http. İki nokta üst üste. çizgi e, çizgi yan çizgi. E, 212, 174, 157, 38. Gir buraya. Tamam. Araya noktaları koy. Kaç? 3 tane mi? Çay mı yalıyoruz? 4. Önce kayıt olman lazım. Kayıt kayıt. Kayıt, ol kayıt, ol kayıt olacaksın. Vekil şeyini mi veriyorsun? Neyini veriyorsun? Sekreterleri aracılığıyla milletvekilleri sisteme üye girişini yapıyor ve siparişleri veriyor. Ekranın sağ tarafında e, Yaş, şey çıkıyor. Yaşlı başlı adamlar. Şimdi bir, bir çay söyleyeyim. Kupa. Kupa'da... Adres neydi Sema Hanım? Adresi... Kupada mı istiyorsun? Camda mı istiyorsun? <gülüyor> büyük seçim lütfen mi diyorsun? Ondan sonra <gülüyor> sadece 10 kuruş farkla büyük seçim yapabilirsiniz. Teşekkürler lütfen. Demini, demini ayarlıyorsun. Demini. Ve demini. böylece ne oluyor? Demini. demini. Çaylar demini. ne altına giriyor? Demini. Zapturak. Kayıt altına kayıt giriyor. Altına giriyor ee, değil kayıt dışi. Böylece kaçak çay hadisesi de kaçak çay dedi zannediyorsunuz ki yurt dışından gelen çay. Hayır. <gülüyor> kayıt dışı çay. Kayıt dışı çay işte her şey ülkemizde kontrol altına alınmış. Ben içim rahatlamış olarak bundan sonra. Meclise bir çay içmeye gider mi? Gideriz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Beğendiremedik sevgili dinleyiciler. Şarkıyı beğendiremedik. Diyorum şarkılar sonsuz. Yani seçenekler <gülüyor> sınırsız diyorum seçtiler bunu şimdi de beğenmediler. Yok beğenmedik bayağı güzel lezzetli bir şeyle. Üzgünüm <gülüyor> ama başka şarkı dinleyecek vaktimizde kalmadı. Program mini sabahlar olduğu için bu sabah. Mini evet. modern sabahlar sonuna geldik. Sonuna geldik. Ee, sevgili dinleyicilerimize. Aslında çok şeyimiz vardı ya. Yani bu bir saatlik sıkıştırılmış program. Ee, haftada bir gün böyle. Yani düşünsenize sevgili dinleyiciler telsiz anılarımızı bile anlatamadık. Yani falan. doya doya anlatamadık doya doya diye. Ya bir şey söyleyelim de bugün işini şöyle hani insanlar cezaya kalırlar ya. Bu ceza Bugün hava da, 7 derece ben sabahtan beri Oktay'a söylüyorum. Şahane hava diyorum. Şurup gibi hava ya diyorum. Ya bir şey diyeceğim biz de hava ile hakikaten şimdi böyle Londra'daki radyocu tabii orada da net bir radyolar vardır tahmin edersiniz ama. Şey diye konuşuyor. Bugün de hava kapalı. Valla çok yağışlı bugün de. Yani artık Ankara'nın havasını ben biz. Kabullenelim. Kabullenelim. Sen bir tabi sonuçta İzmirlisin. ...bunu şey yapamıyorsun... Dünya itiraz ediyor ama... ...ben kabul ediyorum... Ben ya. İzmirli yani olarak payı. değil... ...insan olarak itiraz ediyorum... ...bir o de ben geçen gün hesap yaptım... ...ben hayatımın... Ne çıktı? E, fazlasını... ...Ankara'da yaşadığım o için... Zaman. ...artık İzmirli özelliklerimi... ...kaybetmiş olmam lazım... ...baban nereli senin? İzmirli... ...ama o sen Ankaralısın... ...yani öyle bir durumum var... Ama... Babanın memleketi biliyorsun. Asıl olan baba memleketi. Şey mi konuşmanız Abi şart mı? Benim, benim demek istediğim ben artık bu hava durumunda demek ki olarak değil insan olarak i̇nsan itiraz olarak ediyorum. İtiraz ediyorsun edildi. Oktay sen kabul ediyor musun? <gülüyor> hava durumu. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Kabul ediyor reddedim. musun? Kabul ediyorum. Reddedim. Kabul ediyor musun? Ed Benimkini de reddet Seninkini de reddediyorum. Reddedildi. Bir, son dakikada reddedildi. İkisi de reddedildi. Bir kabul bir red oyu çıktı ortaya. Neyin kabul, neyin Neyden reddedildiği oldu. de herhalde Yarın önümüzdeki erken günlerde erken. Yarın en geç saat sekiz gibi başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Söz verelim vallahi Mükemmel olur. Mükemmel fikir. Herkese iyi şanslar diliyoruz sevgili <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir gün olacak.